Evet Açık Radyo'dayız. Açık Radyo programı ee, şu anda bir kendi stüdyosunun dışında bir yerde bir kayıt söyleşiyle dinliyorsunuz. Bu arada dinleyeceksiniz ya da onu da söyleyelim. Beksin mekanındayız. İstiklal Caddesi üzerindeki Azopulo e, pasajında yeni açılmış bir dernek. Daha önce e, Açık Radyo'da birkaç kere değinme olasılığımız olmuştu ve biz de dinleyicilerimize... Daha da fazla bilgiyi garanti etmiştik esasında söz vermiştik ee, daha doğrusu. Bu sabah gerçekleşen e, Pınar Sere'ye destek toplantısı sosyal bilimler biat etmez e, sloganını açık tergi dinleyicileri hatırlayacaktır. Bir diğeri gerçekleşti, çeşitli e, derneklerin çağrıcılığını yaptı ve onlarca akademisyenin altına imzasını attı ve hala Pınar Sele'ye tanınız dediği e, inisiyatifin toplantısıydı bu. Bu sabah Makine Mühendisleri Avdoları e, Birliği'nde gerçekleşti. Saat 11'de ondan sesleri de e, açık dergi içerisinde duyduk. Şimdi e, daha önce verdiğimiz bir söze e, dönüyoruz. de Bellek ve Kültür Sosyolojileri Çalışmaları Derneği de e, bu sabahki toplantının çağrıcıları arasındaydı. Biz de onları toplantıda bulduk, bulmuşken de ısrarla bırakmadık ve onların mekanlarındayız. Yeni açtıkları mekanda şu anda dört kişiyle beraberiz. Ben öncelikle kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Ben Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yardımcı doktor Derya Fırat. Ben Kibar Kaya, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek lisans Öğrencisi. Ben Melike Işık Durmaz. Ben de Mimar Sinan Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde doktor öğrencisiyim. Merhaba ben de Önder Canmati. Ben de Mimar Sinan Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Evet sosyoloji bölümü burada toplanmış <gülüyor> denebilir esasında. Evet BEX yeni e, resmi olarak kuruldu e, denebilir. Aralıkta bildiğim kadarıyla. Şimdi nasıl bir ihtiyaçtan böyle bir mekana geçildi? Burada ne yapılıyor? Derya Hanım, kısaca sizden duysak aslında. Geçen sene bizim başladığımız bir proje var. Bu da kolektif hafta üzerine bir proje, kolektif bellek üzerine bir proje. Bundan yaklaşık 3 sene önce sosyal tarif ve kolektif hafta diye bir yüksek lisans ve doktora dersi açmıştım ben. Ve o ders kapsamında böyle toplu araştırmalar yapmaya karar vermiştik. Hatta ilk yaptığımız araştırma da 19 Ocak günü rantingin öldürülmesinden bir sene sonra bu olayın anmasında yaptığımız bir sokakta yapılan saha araştırmalarından oluşan bir araştırmaydı. Daha sonra bir sonraki sene 6-7 Eylül olayları üzerine çalışmaya çalıştık ama Güç Sancısı filmi üzerine ilerlemek istiyorduk ve bu başarıya ulaşmadı. Bir sonraki senede yani geçen senede 12 Eylül darbe hafızası üzerine çalışmak istedik. Evet esasında e, derslikten doğrudan saha çalışmasına e, doğru da buradan bir geçiş mekanı olduğunu da söylemek mümkün müdür BEX'in? E? Evet yani beksin e, esas e, kuruluş amaçlarından bir tanesi hem e, saha araştırmalarını yürütecek bir mekana ihtiyaç duymamız hem de bunu destekleyecek olan e, teorik araştırmaları yürütebileceğimiz Hı -hı. bir yerin olması evet. ihtiyacıydı. Burada dersler de devam ediyor galiba değil mi Öyle bir evet yani e, dersler e, tatilde olduğumuz halde devam ediyor <gülüyor> aslında çünkü biraz okuma grubuna çevirdik <gülüyor> çünkü projenin ihtiyaçları çerçevesinde hani bir e, yüksek lisans ya da doktora dersinin okuma yükünden daha fazla okuma yapmamız gerekiyor evet. e, işte İngilizce Fransızca Almanca İspanyolca okuyabiliyoruz grup olarak <gülüyor> ve e, hani bulabildiğimiz her tür şeyi bir şekilde yani saha araştırmalısının yanı sıra okuyup değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki sizlere de sorayım. BEX size nasıl bir alan açtı? Oradan başlayalım isterseniz. Zor <gülüyor> Yani Bex'ten önce kolektif hafıza çalışmasıyla başladığımız 12.50 projesi aslında bana bir saha deneyimi sağladı. Hı hı. Çünkü ben hani kendim lisans olarak sosyoloji çıkışlı değildim. Eee ...sağ deneyimimi de aslında bu projeyle öğrenmiş oldum. BEX birlikte de bu tarz sahalarda, saha çalışmalarında olsun... ...hem literatür anlamda da kendimi bireysel olarak... ...donanımını aslında kılmak amaçlı da iyi bir dernek oldu. Aslında evet, ilk amacımız toplantı yapabileceğimiz... ...proje için beraber çalışabileceğimiz bir yer bulmaya çalışmaktı. Ondan sonra bir şekilde dernekleşme ihtiyacı ortaya çıkınca biz de tamam dedik ve beksi bir şekilde kurduk. E, mekanda aslında sadece şey değil, e, sağ çalışması değil, işte teorik okumalarımızı da yapabiliyoruz. Hatta aslında şey de söylemek lazım, sadece Mimar Sinan'dan değil, e, diğer üniversitelerden de akademisyenler olsun, öğrenciler olsun e, katılıyorlar bizim okullar, okumalarımıza. Şimdi... Bir sanırım ortak çalışma yapabilme gücü yani burada önemli gibi geliyor bana. Çünkü hani akademinin içerisinde çok fazla sağ çalışması yapılmıyor aslında. Ee, hem biz burada grup hani bir yıldır beraber çalışan bir grup ve güzel bir e, birlik doğdu Hı. buradan aslında. Yani e, beraber çıkıp hani röportaj yapabilen, işte beraber okuyup tartışabilen bir grup olduk. Hı. Öyle bir e, ortak kavramlarımız oluştu. Dolayısıyla bence hani o da önemli bir alan açtı bize. Yani akademinin dışında evet. farklı araştırmalar yapabileceğimiz bir alan sağlamış oldu. Evet. Akademinin bir türlü belki... E... Sağlayamadığı bir takım olanakları yaratmaya, aslında kendi kendimize yaratmaya çalıştık. Çünkü dernek olmamız da... Yani biz dernek olalım diye dernek olmadık. Dernek olmak aklımızdan bile geçmiyordu aslında. <gülüyor> biz sadece araştırma merkezi gibi olabileceğimiz ama akademik araştırmalar, bilimsel yani araştırmalar yapan bir mekan olma amacındaydık. Fakat işte buranın e, kiralanması sürecinde e, birtakım hukuki nedenlerden dolayı e, dernekleşmek zorunda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Zaten de garip bir şey yani hani e, dernekler masasına gittiğiniz zaman e, yani bizim türümüzde bir dernekle karşılaşmanız çok mümkün değil. Yani Bellek ve Kültür Sosyolojisi çalışmaları derdi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ee, birkaç konu var esasında ama e, mekanı terk edelim şimdi biraz bellek üzerine de e, konuşalım istiyoruz. Şimdi bellek ve kültür sosyolojisi derneği zannedersem birçok dinleyicinin dikkatini ve ilgisini çekecek bir konu e, ama dersin içeriği neydi e, bu gün, güncellikle şu anda içinde bulunduğumuz gerçeklikle nasıl bir ilişkisi vardı ve belleğe ne açılardan hani, soruşturmaya ihtiyacımız doğmakta? Bunun hakkında neler söylersiniz? Aslında sosyal tarih çalışmalarıyla kolektif bellek çalışmalarını birbirinden ayıran... E, ...bence çok önemli bir nokta var. E, çünkü biz e, tarihsel bir araştırma yapmıyoruz. E, şöyle bir şey, kolektif hafıza teorisinin söylediği... E, ...geçmişin bugünden kurulduğuna dair e, bir şey. Dolayısıyla geçmişe yönelik bir araştırma yaptığınız zaman aslında gayet de bugüne dair sosyolojik bir bilgiye ulaştığınızı görüyorsunuz. Esas çıkış noktası böyle bir şey. Yani hani sözlü tarihten de bizi ayıran başka bir nokta da şu. Onlar daha çok tanıklıkları olduğu gibi alıp arşivleme yönünde hareket ediyorlar. Bizim yaptığımız şey ise o tanıklıkları e, güncel ya yani görüştüğümüz kişilerin güncel sosyolojik durumu üzerinden analiz etmeye yönelik bir şey. E, Mesela şu anda yürütmekte olduğunuz 12 Eylül e, çalışması üzerinden biraz daha özelleştirebilir miyiz bu söylediklerinizi Örnekle, örneklerle? 12 Eylül dediğiniz. çalışması bize ayrıca şu tür e, alt e, konular açtı aslında kolektif bellek açısından. E, zaten kolektif hafıza çalışmaları 1980'lerden sonra bütün dünyada özellikle Avrupa'da yeniden gündeme gelen çalışmalar. E, bunlar genellikle e, belli bir sosyal felaketin yaşandığı ülkelerde e, daha çok e, yapılan çalışmalar. hani Bunları e, iç savaşlar, askeri darbeler veya işte holokost deneyimi olarak özetleyebiliriz. Biz de kolektif hafızda 12 Eylül çalışmasına başladığımız zaman kolektif hafızının altında özellikle mesela hesaplaşma, geçmişle hesaplaşma ya da geçmişin işlenmesi konusunun çok önemli olduğunu fark ettik. İşte travma üzerine okumaya başladık. Ee, kuşaklar arası aktarım bu ülkede yaşayan özellikle işte ben 1973 doğumluyum ee, 80 öncesi ve sonrasını birbirinden bu kadar nasıl ve ani bir şekilde kopartıldığı üzerine hani çocukluktan gelen bir e, ilgi olduğu olduğunu düşünüyorum benim yaş dönemindeki insanlarda. Ee, kuşaklar arası aktarım nasıl oldu ve nasıl kesildi ee, üstüne ...çalışma ihtiyacının olduğunu gösterdi. Yani hesaplaşma ve aktarımın ana e, tematikler olduğunu düşünüyorum bu çalışma için. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mıdır? 12 Eylül'de e, siz de sahada bulunduğunuz esasında. Sizin deneyimleriniz neler oldu? Yani aslında bizim için oldukça ilginç oldu. Çünkü biz herhalde üçümüzde... 80 sonrası doğumluyuz. Yani o darbenin evet. sonrası dünyaya gelmiş insanlarız ve bir şekilde hani işte büyüklerimizden, annelerimizden, babalarımızdan dinlediğimizde dinlemediğimiz birçok şeyle hani gündelik hayatta, siyasette uğraşırken de karşı karşıya kalıyoruz yani onlarla. Ve bir türlü hani geçmişe yüzleşememe mevzusunun aslında ileriye ee, hani bizi taşıyacak şeylerin önüne engel koyduğunu <gülüyor> e, fark ettik aslında. Çalışmalar, yani görüşmelerde de bunu fark farkettik. Dolayısıyla bizim için evet kendi içimizde bir kırılma yarattığını düşünüyorum ben yani çünkü çalışma arkadaşlarımızın hepsinin de e, genç olması yani yeni kuşaklardan olması böyle bir kırılma yarattı, yeni bir hassasiyet ortaya çıkardı gibi geliyor. Evet. Demek olarak şey söyleyebilirim ben yani özel aile hafızası veya yakın çevreden. ...dinlediklerim, bana aktarılanlar dışında çok farklı e, 12 Eylül'e dair yorumlar ve anlamlarla karşılaştım sade var. Yani benim bildiklerimin dışında ve benim yorumlayış biçimimin dışında... E, ...farklı gruplarda çok farklı şekilde 12 Eylül'ün aktarıldığını, belki de aktarılmadığını ve neden aktarılmadığını da... E, <gülüyor> ...görme, gözlemleme ve bununla bir şekilde e, benim de başa çıkma e, ihtiyacım ortaya çıktı. <gülüyor> Yani belki yani en olarak benim en çok bana en büyük katkıyı bu şekilde yaptı. Yani farklı kolektifler, farklı gruplar, farklı siyasi gruplar 12 Eylül nasıl yorumlamışlar ve o gruptaki mesela benim yaşımdaki gençlerle konuşunca onu fark ettim. Yani hepimiz aynı olaydan belki <gülüyor> etkileniyoruz nesnel olarak ama öznel olarak biriktirdiklerimiz ve yorumlarımız çok farklı olabiliyor. <gülüyor> Bununla karşılaşmak en ilginç şeydi benim için. Başka türlü ortaklıklar esasında oluyor. Şimdi esasında bugün. Sabah Pınar Serek Toplantısı var demiştik ve hala tanız platformunun çağrısıyla olmuştu. Bir yandan esasında sizin derneğinizin sizin ifade ettiğiniz biçimindeki varoluş hali yani bugünün ve sizin de söylediğiniz gibi hani geleceği de etkileyen bir geçmiş ve arada belki bir boşluktan bahsediyoruz. Yani geçmişte hesaplaşamamak hatta hesaplaşacak araçlara dahi sahip olamamak durumu esasında Sosyal bilimci olalım ya da olmayalım da denebilir ama özellikle sosyal bilimcilerin de ileride yapacağı ya da şu anda yapmakta oldukları çalışmaların niteliğini de oldukça etkiliyor. Hani Pınar Sedek gibi çok başka bir örnek üzerinden de gidebilir bir yandan. Gerçekten onun yaptığı çalışma hoşuna gitmedi bir, bir, bir kısım insanların vesaire. Dolayısıyla burada toplumsal ve belki daha kolektif bir bellek oluşturmak bir yandan gerçekten sosyal birimlerin de nasıl denir çok kötü olacak ama hani önünü bile açabilir demekte de bir sakınca yok zannedersem. Bu açıdan siz Pınar Serik hakkında neler söylemek istersiniz? Aslında Pınar'ın durumu herhalde. Bizim yaptığımız görüşmelerden de hareket ederek söyleyebilirim. Yani 80 darbesiyle e, birçok akademisyenin başına gelen şeyin e, 2000'li yıllarda bir tekrarı gibi geliyor bana. E, o dönem e, O dönem biraz daha hani kolay ya da zor demek istemiyorum ama en azından yalnız olmadığını düşünüyorum. E, akademisyenlerin bu türden şeyler yaptıkları zaman ama e, 2000'li yıllarda birazcık daha e, hani Pınar'ın yaptığı çalışmalar ve işte onun karşılığında e, ona çıkan faturanın e, ya daha çok desteği ihtiyacı olduğunu düşünüyorum aslında. Evet, daha fazla. Daha fazla desteğe Daha fazla ihtiyacı. Çünkü ihtiyacı. Hani, bu tür figürlerin daha azalmış olduğunu e, görmek mümkün aslında. Gülay derken 2000'li yıllarda hı hı. Bu, bu yani Pınar gibi hı hı. çalışan sosyal bilimcilerin ve... bir yandan da esasında 80 darbesini <gülüyor> e, bir şekilde sebep olan zihniyetin hala hayatımızda tabi, olduğuna soralım. dair de kötü bir delil hı. olarak da görülebilir. Evet, evet. Tamam. evet darbenin hani bir anda olup bitmiş olmadığını hı hı. aslında biz bunu birazcık da Diyarbakır'da fark ettik. Yani e, çünkü buralar yani Türkiye'nin geri kalan yerlerinde aslında özellikle büyük şehirlerde e, eleştirel olarak çalışmaya devam ettiğiniz zaman e, o kadar belki de çok serilmediğiniz sürece şiddetli bir tepkiyle karşılaşmıyorsunuz. E, ama Diyarbakır'da mesela biz 12 Eylül üzerine konuşmaya gittiğimiz zaman e, hani darbenin orada hiçbir zaman bitmediğini ve çok daha yoğun bir şekilde evet. artarak devam ettiği olgusunda karşılaştık. Yani sadece bir, bir yandan da tabii bütün <gülüyor> araştırma sürecinde bunun sadece siyasi bir değişim değil ya da siyasi demobilizasyona, hareketsizliğe ulaşan bir değişim değil ama bütün Türkiye'nin sosyal hayatını bütünüyle dönüştüren, hani bütün zihniyet yapılarını dönüştüren bir ...bir durum olduğunu da söylemek mümkün. Evet. Evet, BEX konuşuyoruz. Bellek ve Kültür Sosyolojisi çalışmaları... ...derneğinin e, binasındayız. E, şu anda... aslında Mimar Sinan Sosyoloji... ...bölümünün içerisinden e, çıkmış... ...hala da orada olan, tam da çıkmamış... E, ...insanların... <gülüyor> ...oluşturdukları bir... ...kolektif denebilir. Sonrasında bir takım zorluklar derneğe dönmüş... ...ve şu anda Hazo pull Masajı'nın içerisinde faaliyetlerine hem akademik çalışmalarına hem de akademik olmayan çalışmalarına devam etmekte söyleşi bitiyor ee, ben şunu soracağım sizlere ee, neye ihtiyacınız vardır nasıl bir yardıma ihtiyacınız vardır buradan e, iyi bir araç olabilir ki Aslında çok da farklı yani bu tür e, belki derneklerin araştırma merkezlerinin e, ihtiyacından çok da farklı bir şey ihtiyacımız yok yani ilk olarak e, manevi ve birazcık da e, burayı yaşatabilmemiz ve araştırma yapabilmemiz için manevi desteğe ihtiyacımız var. Maddi maddi yani, de desteğe ihtiyacımız. var. Söylenmekte bile zorlanıyorum. <gülüyor> Dayanışmaya aslında ihtiyacımız var. Yani esas olarak aslında bu 12 yıllık çalışması için 12 Eylül tanığı olan ve bizzat hani bu çalışmanın devam etmesi için bize destek olanlar oldu. Hı. Onlara teşekkür edelim. Ama tabii yani çalışma büyüdü. Yani biz şu ana kadar 150 görüşme yaptık. Ve onların da şifreleri yapılacak. Daha farklı hani 50 tane daha görüşme yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla hani biz kendi kendimize bu işi evet gönüllü olarak yapıyoruz. Ama bir yerde de bize aşan noktalar olabiliyor dolayısıyla evet onun için de desteğe ihtiyacımız var açıkçası. Evet size ulaşmanın yolu peki nedir? Ulaşma yolu. Azapula pasajı. Azapula pasajı. Facebook <gülüyor> grubumuz <gülüyor> gru var. Hı -hı. Bir de maxmail@noktainfo@gmail.com e, diye bir adresimiz var daha internet e, üzerinden bir Hı -hı. E, şey evet. Çeşitli etkinliklerimiz var, hani evet. yine Facebook'larından evet, evet, onu gerçekten söyleyelim. Şimdi şöyle, burası aslında üç katlı bir mekan ve biz bunun iki katını ofis olarak kullanıyoruz. Ama bir katı, biraz önce bahsettiğim gibi işte hem okuma grupları ve derslerin olduğu, hem film gösterimlerinin yapıldığı ya da toplantı salonu olarak kullanıyoruz. Ee, bu açıdan da geçen ay içerisinde e, her perşembe saat 7'de e, kolektif ile kolektif bellekle de ilişkisi olan e, belgesel film gösterimlerimiz oldu. Ee, Bir bunlar... sonraki işler yaptı. Yönetmenlerin e... katılımı ile gerçekleşti. Evet, yönetim katılımı ile gerçekleşti. Bunları bu aylık, e, Şubat'ı <gülüyor> süresince birazcık ara verdik. E, çünkü yani Mart, Nisan ve bundan sonraki aylarda hem... E, seminerler yapmayı düşünüyoruz. Hem film gösterimleri yapmayı düşünüyoruz ama e, bunlar için hani biraz çalışıp programlama yapmamız gerekiyor. E, ayrıca e, aşağıyı birazcık da ortak e, bir kullanıma açtığımızı da söyleyelim. Yani aşağıya backsteel, backstra olarak katlandırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve hani isteyen e, gruplar e, aşağıda toplantı alabiliyorlar. Yani bu açıdan hani TUMOP gibi bir imkana sahip değiliz ama elimizdeki e, bu imkanı da e, bizim gibi derneklerle ya da üstü öğrenci gruplarıyla ya bazı politik gruplarla paylaşıyoruz aslında. Evet kendinizden biliyorsunuz mekana ihtiyacınız evet. bir şey. <gülüyor> bu arada telefon numaramızı da belirtelim. Lütfen. 212-245-44-54. Buradan arayıp toplantı için veya etkinlikleriniz için anlatışabilir Evet, bize de duyuruyor olacağız. Beksin etkinliklerini çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ederiz.